Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın canım. Evet öncelikle artık kritik bir safaya da girmiş olduğu açıkça görülen açlık grevleri meselesine birazcık değinelim. Bugün biraz fırsat bulduk bizde Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri bakalcı açıklama yapmış ve insanların kendilerini bu yola sokmalarına neden olan koşulların sorgulanması, yoksa açlık insan hakları savunucusu ve hekim olarak açlık grevlerini kabul etmenin mümkün olmadığını. Söylemiş. Bir de e, çok sayıda akademisyenin evet. ve yazarların bildirisi var. Vakit geçmeden, yeni bir kabusa sürüklenmeden bunun çözülmesi için. Öncelikle bunu konuşup biraz da bask ülkesi seçimlerindeki durumu da ele alabiliriz demiştik. Evet, e, açlık krevlerinin e, bu seferki e, nedeni... E, Bugüne kadar e, Türkiye'de bildiğimiz e, açlık grevlerinden farklı e, çünkü e, 12 Eylül'de e, 63 e, tutuklunun e, başlattığı bu açlık grevinde tutuklular e, kendi koşulları ile ilgili e, doğrudan e, bir e, talepte bulunmuyorlar. E, genellikle açlık grevleri. E, tutukluların cezaevi koşulları da e, ne da e, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi işte e, e, hatırlayacaksınız geçmişteki eee F tipi cezaevlerine veyahut işte izole e, tek kişilik hücrelere geçmek, yemek, görüşme haklarının e, engellenmesine karşı e, yapılan e, açlık krevleriydi genellikle. Bu Burada cezaevi koşullarıyla ilgili herhangi bir talep yok. Burada bütünüyle e, genel e, Kürt e, sorununun e, ana e, çözüm noktalarında e, iki tane talepleri var. Kürt sorunun ana çözüm noktasında çözüm olabileceğini düşündükleri iki tane talepleri var. İki ana talep var. Evet. Bunlar ikisi de e, şu anda e, sadece cezaevindekilerin değil, e, Kürt siyasi Hareketi'nin e, militan kadrolarının e, talepleri. Birinci talep, e, ana dilde eğitim hakkı talebi. Ana dilde eğitim hakkının tanınmasını e, talep ediyorlar. Ana dilde eğitim hakkıyla beraber, ana dilde savunma hakkını hmm. talep ediyorlar. Dolaylı olarak sadece, ee, anadilde savunma hakkını talep ederken e, bu tutukluların e, bir kısmının, önemli bir kısmının cezaevi koşulları değil ama kendi yargılanma koşullarıyla ilgili bir talepte bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani kendileriyle ilgili e, olan e, yegane cephe, e, doğrudan ilgili olan yegane cephe anadilde savunma hakkı. Çünkü biliyorsunuz. Ee, bu tutuklular arasında e, kaç kişidir bilmiyorum ama e, ana dilde e, savunma hakkı, Kürtçe savunma hakkı verilmediği için savunmasını yapamadığı için veya mahkeme savunmasını yapmadığını e, kabul ettiği için e, tutukluk hali devam eden ama aslında e, kendisine yönelik e, e, suçların e, suçlamaların tutuklu olmasına e, gerek olmayacak kadar e, hafif olan epey insan var. Yani sadece e, mahkemeler e, bu kişilerin e, ifade verme, vermiyor olmalarının, daha doğrusu onların ifadelerinin bilinmeyen bir dilde e, vermek istemelerinin tırnak içinde bilinmeyen bir dilde vermek istemeleri karşısında tutukluğu devam etiyor. Burada bir İnanılmaz facit bir daire var. Halk mahkemeler, avukatlar savunmalarını yazılı olarak verebilirler. Avukatlar tutuklar yerine savunma yapabilirler. Avukatların ki avukatlar biz kendimiz Kürtçe savunma yapacağız diye bir talepte bulunuyorlar benim bildiğim kadarıyla. tutukluların kendileri ifadelerinin kürdçe alınmasını istiyorlar mahkemeler reddediyor ve işte kalmış durumda ve bu durumda olan yani şu anda yedi bin mi altı bin mi tam sayısını bilmiyorum civarında KCK tutuklusu var ve bunların arasında önemli bir kısmı sadece e, en azından öyle zannediyoruz belki mahkemeler daha da katı davranacaklardır. E, Türkçe veya Kürtçe savunmalarını aldıktan sonra da tutuklu hallerine devam edeceklerdir bilmiyoruz. Ama en azından şu aşamada e, savunmasının ifadesini vermediği için tutuklu devam eden epey bir insan var. Ana dilde eğitim e, ve tabii ki e, Kürtçe ana dilde savunma hakkının tanınmasını talep ediyorlar. Bu birinci talepleri. Kürt, e, sorununun e, kilit noktası biliyorsunuz ana dilde eğitim. Ve maalesef bu açlık krevleri bu taleple devam ederken kalkıp Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ana dilde eğitim talebinin şeytana uymak olduğunu söyledi. Yani çok ağır bir suçlamada bulundu. Bunu şeytana şeytanlık, şeytana uymak. Niye şeytana uymak? Çünkü işte o klasik Müslüman kültürü içinde, dili içinde şeytan uyumak fitnedir, bürcülüktür ee, ve bunun bir fitne olca olduğunu e, ima etmiş oldu. İkinci talepleri e, Öcalan'ın e, tecrit koşullarına son verilmesi ve serbest bırakılması. Burada serbest bırakılma biçiminde mi tam e, talep ifade edildi? Ondan emin değilim çünkü. E, bazı metinlerde Karayılan'ın bugünkü demecinde serbest bırakılma diyor. Bazı Başka yerlerde Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve özgür, özgürleştirilmesi gibi bir tabir kullanılıyor. Ama her durumda Öcalan'ın cezaevi koşulları ve tabii ki kendi gönüllerinde yatan Amaç olarak da e, serbest bırakılması. Öcalan e, e, şu anda 400, 500 güne yakın olması lazım. Hesabını yapamadım. Bir, unutmuşum hesaplamayı biraz evvel. 500 güne yakın olması lazım. Avukatlarıyla görüştürülmedi. Evet. E, arada... E, Bilgimiz dahilinde iki defa kardeşiyle görüştü. Bilgimiz dahilinde olmayan başka kardeşle görüşmeler yaptıysa onu bilmiyoruz. Çünkü kardeşiyle yaptığı görüşme de görüşmeden birkaç gün sonra ortaya çıktı biliyorsunuz. Ee, Öcalan'ın e, avukatlarıyla e, görüştürülmemesi e, çok açık bir e, hak ihlali. Çünkü... E, tüm tutuklu ve hükümlülerin istisnasız tüm tutuklu ve hükümlülerin belli sürelerde ki bu herhalde iki yılda bir veya üç yılda bir değil. Belli sürelerde her hafta mıdır bu bilmiyorum ama belli sürelerde e, avukatlarıyla görüşme hakkı var. E, bu e, hakkı Öcalan e, reddedebilir. O zaman açıkça Öcalan'ın istemediği söylenir. Ama bu hakkı Öcalan'ın reddetip reddetmediğini bilmiyoruz çünkü avukatların e, her e, e, görüşme talebinde e, işte koster bozu, kava muhalifetti falan gibi şeyler söyleniyor. Dolayısıyla Öcalan'ın kendisi e, den farklı bir e, kendi iradesiyle oluşmuş bir e, Ecit olduğunu zannetmiyorum Çünkü olsa öyle söylerlerdi Ve öyle söylemek gerekir bu, bu ciddi bir hak ihlali Tabi Öcalan'ın Öcalan'ınla e PKK e Arasındaki ilişkiyi Koparmak amacıyla siyasi olarak işlenen bir hak ihlali Bunun amacı da e Öcalan'la e temasın Kesilerek PKK ile Öcalan arasındaki Temasın kesilmesi Veya PKK'nın dolaylı biçimde Öcalan e, avukatlar üzerinden Haberleşmesini e, Keserek PKK'yı e, Şefsiz, lidersiz ve stratejisi Bırakma operasyonuydu Bu da e, işte ortada, Sonuç ortada şu anda e, Son 20 yılın En şiddetli çalışmalarının e, Tam hızıyla devam ettiği Bir yerdeyiz e, bu e, 63 e, tutuklu yani 12 Eylül'de e, açlık grevine başlayan tutukluların e, bugün 41. günü yanılmıyorsam ya da 42. günü 42. evet. Yani 42. günü ve e, bu e, tutukluların e, bundan sonraki dönemde e, açlık grevine e, son verseler de ilerleyen günlerde e, Kalıcı e, sakatlanmalar, zihinsel ve fiziki e, sakatlanmalar e, gerçekleşmesi ihtimali çok yüksek. Evet, onu da Ümit Şahin bu konuların çok tecrübeli bir doktoru, hekimi olarak da Radikal 2'de yazdı gayet ayrıntılı olarak 2000'lerde olan 1999-2000 yılları arasında olanlarda da gönüllü olarak vakıfla çalışmış, çok ciddi tehlikeler barındırdığını sağlık açısından söylemişti. Bu da çok... Bilmiyorum önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişme olacak ama e, hükümetin e, bir e, yumuşatıcı adım atması lazım. Yani kalkıp da öcalanı bugünden yarına serbest bıraksın e, beklentisi içinde değiliz elbette. Ama e, burada e, böyle bir açlık grevi e, bu taleplerle olan bir e, eylem ki e, bu eylemin... E, Ağır bir bedelle sonuçlanması e, Hükümet tarafından e, PKK'nın e, burnunu sürttük e, İşte artık açlık Revlerine de bundan sonra girmezler e, geri adım Atmadık hiçbir şekilde e, Diyerek bundan üstün bir e, Güçle çıkacağını Zannetmesinin e, Büyük bir hayal olduğunu ve çok Ağır bir bedelin daha da büyük bir bedelin Bu e, Tohumlarını ekeceğini bilmek insanı dehşete kapır yürütüyor. Çünkü bu çoğu yerde böyle olmuştur. Ee, Gözünün önünde İran'ın e, Bobby e, açlık revleri var. E, buradan kazanan hiçbir zaman İngiliz tarafı olmadı. E, İran tarafı bundan kazandı mı dersiniz belki çok büyük bir şey kazanmadı ama çok ciddi bir arasında İngiliz hükümetini mahkum eden bir pozisyona itmişti hatırlayacaksınız. Zihin... 1999-2000 açlık grevleri de öyle olmadı mı aynı şekilde? Evet. Zihinlerde de çok temel olarak bir yara olarak akıllarda kalan o oluyor. Zihinlerde kalan tabii ki. Zihinlerde kalan bu oluyor. Ve burada kazanan taraf olmuyor ama çok kaybeden bir taraf oluyor. Evet. Yani... Bu, bu, bu çok e, dehşet verici bir şey ama kazanan yok. Genellikle açlık grevlerinde pek kazanan yok ama karşı tarafa açlık grevini e, kibirle e, katı bir tavırla, otoriter bir tavırla, elinin tersiyle iten yok addeden e, taraf uzun vadede e, bir büyük moral e, güç kaybediyor. bir e, e, Ve uzun vadede Onunla anılır hale geliyor. Hala biz e, Türkiye'deki açlık grevlerindeki e, Adalet Bakanı'nın e, gaddarlığını e, hatırlıyoruz. Yapılanları hatırlıyoruz. Ve bu kalıyor. iz olarak bu kalıyor. Toplumun hafızasında bu kalıyor. E, dolayısıyla burada hükümetin e, bazı e, iktidar partisi e, üyelerinin hükümetin e, ne adım atacaklarını bilmiyorum ama en azından ee, bazı şeylerin hiç olmazsa konuşmaz ve söylemez hale gelmeleri beklenir. Ee, i̇lginç bir şekilde e, e, Suriye'de Kurban Bayramı öncesinde e, bir ateşkes sağlanması için e, Türk, e, Türkiye Dışişleri Bakanı e, büyük çaba gösteriyor. Ama gördüğümüz kadarıyla bir aynı şekilde Kurban Bayramı öncesinde en azından Kurban Bayramı öncesinde ve sırasında böyle bir çatışmanın böyle bir büyük insanların bedenlerini ve hayatlarını ortaya attıkları bir isyan hareketinin bu başka bir şey değil bu bir isyan hareketi tabii ki bu isyan hareketinin. Hiç olmazsa askıya alınması, bir dönem açlık grevlerine son verilmesi ve bazı olumlu adımların atılabileceğinin gösterilmesi işaretleri vermemek konusunda çok katı davranıyorlar. Veyahut da dediğim gibi tam açlık revlerinin artık iyice tehlikeli noktaya geldiği yerlerde Burhan Kuzu Parkı, bundan şeytanlık diye bahsediyor. Evet, burada hukuki olmanın tamamen e, aksine bir dini referansla da verilmesi ayrıca da daha da vahim hale getiriyor. Bir de bu noktada bir ufak parantez eklememe izin verirsen, evet. bu, bu şeyde gerek Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Metin Bakkalcı'nın söylediği, gerekse de Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi Komisyonu üyelerinin söyledikleri bir şey var, A baba ve Demir'in. E, açlık grevlerindekine e, grevndekilere mektup ve görüş yasağı uygulandığını e, belirtiyorlar e, ve Metin Bakalcı da diyor ki yani zaten durumları hakkında bir e, sağlıklı bilgilenme olanağı yok. Avukatları dahi bilmiyor ne kadar, neden ne kadar etkilendiler diyor. Bu tabii çok o, önemli başka bir ihlali de içeriyor. <gülüyor> tabii tabii bunu bilmiyordum ben. Evet bu yani dehşetle okuduğumuz bir şeydi. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde var Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi Komisyonu üyelerinin konuşması. Ayrıca evet. da bir anette de bakkalcının, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Sekreterinin yani, sağlıklı bilgilenme olanağı da yok. Yani bir açlık grevinin kritik ölümcü sonuçlarından korkulurken bir de hiçbir şekilde dış dünyayla avukatları da dahil temas imkanları olmaması daha da vahimleştiriyor. Çift çifte bir vahamet getiriyor yani. Tabi tabi tabi tabi. Bu, bu, bu da ayrıca e, tabi kısa vadede mesela atılacak ilk adımlardan birinin bu olması gerekir. Eğer e, yapılacak bir şey varsa e, ilk, ilk adım e, Öcalan'la avukatların görüşmesinin sağlanması, doktorların görüşmesinin sağlanması e, cezaevindekiler açık krevi yapanların durumlarının e, durumlarıyla ilgili bir temasın sağlanması tabi yapılacak ilk işler çözümün e, belki e, yeterli adımları olmayacaktır ama insani olarak yapılması gereken hak bunlar aslında yani insanın ötesindeyiz cezaevinde olanların açlık grevi de yapsalar e, haklarıdır e, dış dünyayla asgari evet, bir temas evet, evet. avukatlar üzerinden e, sağlayabilmedir. Çok ilginç de ee, bir nokta e, da gözümüze çarptı. E, tesadüfen yani dış dünya ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, yapılan e, uygulamalar da tam buna uygun düşüyor gibi bir or ortam çıkıyor orta ortaya. Yani mesela bu dağcılar İran'da tutuklanıp tecritte tutulan dağcıların da şimdi İran'dan çıktıktan sonra Amerikan hapishaneleri üzerine gerçekleştirdikleri büyük bir şey var. Şehinba var adında bir evet. kişiyi de hatırlayacaksın. O bir Mother Jones dergisine bir röportaj yapmış. Amerikan hapishanelerindeki durum İranla falan kıyas kabul etmez diyor tecrit açısından. Kâdâsın ama bu dünyanın ama evet. Amerikan hapishaneleri korkunçtur. Amerika dünyada kişi başına en yüz bin kişi başına en fazla. E tutuklu ve hükümlünün olduğu bir ülke dünyada en yüksek. Evet. Yani tutuklu ve hükümlü oranı dünyada en yüksek. Ondan daha yüksek bir ülke bilmiyorum. Ve fark atıyor evet hayır fark atıyor ama ayrıca da son ve, olama döneminde de sık artırılmış bu tecrit durumları filan bayağı artık işkence durumuna dönüştüğünü açıkça röportajını ortaya koyuyor. Neyse bu da ayrı bir para üzerinde herhalde durabileceğimiz sonradan bir şey. Evet ama işte dediğim gibi bu önümüzdeki birkaç gün içinde nasıl bir adım atabilir ve burada anahtar hükümetin elinde başka kimsenin elinde değil çünkü cezaevleriyle ilgili Cezayevindekilerle görüşmelerin sağlanması, Öcalan'la avukatlarının görüşmesinin sağlanması, yarın örneğin bu İmralı Koster'in şu, nasıl o insanlar besleniyorlar, o İmralı'dakiler yüzerek mi gidip getiriyorlar ekmeklerini, sularını bilmiyorum. Çünkü Koster çalışmıyorsa sadece çarşamba günü çalışmıyor diyemeyiz herhalde. Ya hiç çalışmıyordur ya çalışıyordur. Neyse yani biliyoruz da işte, bu, evet, bu inanılmaz. Bir inanılmaz bir bahane. Yani açıkça adını da koymaktan imtina eden, daha da insanı öfkelendiren, izin vermiyoruz demek değil de işte evet. böyle bahaneler yaratarak evet. daha da insanı öfkelendiriyor. Evet, herkesi aptal yerine koyan bir şey. Evet, alay eder gibi. Evet. E, bu e, tabii ana dilde eğitim konusu e, Kürt sorununun, hani Kürtler ne istiyorlar? Ee, Sözün hep sorarlar ya Türkiye'de ya kardeşim her şey veriyoruz diye ne istiyorlar? Televizyonları da var, bilmem neyle var. Ee, Kürtlerin, e, kimlik tanınma mücadelesi veriyorlar. Evet. Eleştiririz, eleştirmeyiz. Bunun cemaatçılık olduğunu söyleriz değil. Bu, bunlardan ayrı olarak bir kimlik tanınma mücadelesi veriyorlar. Bunu milliyetçilik olarak da tanımlayabilirsiniz. Bunu özgürleşme olarak da tanımlayabilirsiniz. Ama bir e, kimlik ...tanınma mücadelesi veriyor. ve kimliklerinin taşıyıcı unsuru e, Kürtçe. Başka bir şey değil. Kimliklerinin taşıyıcı unsuru Kürtçe. ve Bu dünyanın her yerinde e, e, bir etnik kimlik tanınma mücadelesi veren kişiler e, için e, dildir. E, dini kimlik tanınma mücadelesi veren kişiler için dindir. Ama burada bir dini kimlik tanınma mücadelesi yok. Alevilerin ki e, dinik bir e, kimliğin tanınma mücadelesi. E, Kürtlerinki bir etnik kimliğin tanınma mücadelesi. Etnik kimliğin taşıyıcısı dil. E, bu dilin e, bir yabancı diliymiş gibi e, seçmeli Kürtçe öğretmek, öğrenmek değil. E, çünkü bu ölmüş kullanılmayan, Yeniden canlandırılması gereken bir dil olsaydı, öyle bir mücadele olsaydı seçmeli Kürtçe dersi ilk başta tatmin edici olabilirdi. Kürtler çocuklarına Kürtçe öğretmek ihtiyacını askeri yerine getirsinler diye çoğu e, ülkede... E, yerel kimliklerin yeniden canlandırılması için bu tür seçmeli o, o dilde dersler konmuştur. Ama onlar artık ölmeye yakın diller olduğu için böyle bir kurtarma faaliyetine girişilmiştir. Öyle bir talep ilk başta yeterli olmuştur. Kürtçe ölmüş ölü bir dil değil ki ölmeye yatan bir dil de değil üstelik. Gittikçe gelişen bir dil. Çünkü sınırın güneyinde artık e, Kürtçenin resmi dil olduğu bir e, proto devlet var. Evet. dolayısıyla kütçe hiç zannetmesin Türkiye'de kimse öyle kütçe biz engellersek yok konuşturmazsak öğretmezsek asimile edilir ve zaman önce kütçe unutulur gider o o, o tren kaçtı bir isteyenler açısından evet yani şu andaki insani tabi durumun çok öncelikle ve burada da gerçekten Türkiye İnsan Hakları Bakfı Genel Sekreteri Bakkalcı'nın söylediğine katılmak çok katılıyor insan. Yani derhal kapıların iletişime açılması gerekiyor. Bir saatte bu iş çözülebilir demiş ve yani başta siyasi iktidarın sorumluluğudur. Çünkü iktidar uygulama noktasında bizim yetki verdiğimiz organdır biz insan haklarının korunması ve geliştirilmesi görevini iktidara verdik. Bu görevi yerine getirmezlerse getirmemekle suç işlemektedirler diyor ki katılıyorum ben de. Evet. Birkaç gün içinde göreceğiz eğer bir küçük adım atılacak mı yoksa bu iş incel kopsun mantığı burada da mı devam edecek bedelini sadece açlık grevine giren kişiler değil çok daha geniş bir çevre ve kürt Türk ilişkileri de uzun vadede ödeyecek maalesef. Bu açlık grevi konusu geçtiğimiz yıl baskı geçersek Geçtiğimiz yıl ETA'da açlık grevi, hapishanelerde açlık grevi başlatmıştı. Çünkü 700 civarında tutuklu var hapishanelerde. Tutuklu ve hükümlü var hapishanelerde. Bir, büyük bir kısmı Fransa'da olmak üzere. Ve açlık grevlerini son veren olgulardan bir tanesi bu... ETA liderlerinden birinin yaptığı çağrı oldu. Aynı zamanda yalnız unutmayalım ki açlık grevlerinin son veren esas olgu ETA'nın artık silahları, silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmesinin ardından İspanyol hükümetinin de ETA'nın siyasi kanadı olan Hari Batasuna'nın farklı bir adda ve daha geniş bir koalisyonda seçimlere girmesine e, göz yumması bunu yargı yoluyla birden bir yeni e, İspanyol karşı operasyonuyla herkesi içeri tıkmaması e, olmuştu ve Mayıs e, 2011'de yapılan e, pardon evet Mayıs 2011'de yapılan yerel seçimlerde e, bu Bildu Ehbildu adını taşıyan koalisyon içinde bask ülkesinin bağımsızlığını da savunanların da yer aldığı herkesin o bağımsızlığı savunduğunu söylemiyorum koalisyonun içinde ama güçlü biçimde bir bağımsızlıkçı koalisyon aynı zamanda baskların kendi tabiriyle yurtsever koalisyonu bu birleşelim koalisyonu 2011 mayısında yerel seçimlerde 1000'den biraz fazla belediye meclisi işte genel meclisi üyelikleri almış ve 123 belediyeyi de yönetmeye başlamıştı. Bunun ikinci hamlesi pazar günkü seçimlerde geldi biliyorsunuz. BASK bölgesinde yapılan seçimlerde ulusalcı, milliyetçi BASK partisi yeniden birinci oldu. Bu sağ partidir, BASK'ların sağ partisidir, milliyetçi sağ parti. Fakat büyük kaybeden sosyalist partisi oldu. Çünkü 2009 seçimlerinde, bundan önceki seçimlerde yönetimi ilk defa, yıllardan bir ilk defa almış olan Sosyalist Partisi çok büyük bir e, oy kaybine uğradı BASK bölgesinde ve ikinci güç, oyların yüzde yirmisinden fazlasını alan, e, ikinci güç e, bu e, ayrılıkçı e, etaya yakın koalisyon oldu. Yani. Evet, Bildu koalisyonu oldu. E, ve e, önümüzdeki dönemde de e, bu koalisyonun e, ...daha... ...farklı bir... ...bask... ...politikası... ...gerçekleştirmesi söz konusu olacak. Ama şunu belirteyim... ...koalisyonun başında... ...olan... ...kadının bir demeciyle bitireyim. Diyor ki... ...koalisyonun başında olan... ...ve... ...şeye aday olan... ...ne denir... ...Laura Mintegi... Eğer birinci gelseydi işte Baskı parlamentosunu yönetmeye, aday, Baskı bölgesini yönetmeye olan Laura Mintegi. Bizim modelimiz diyor, İskoçya'dır, Quebec'tir, e, Flandır'dır, Katalonya'dır. E, biz özellik e, taraftarıyız e, ve Katalonya'daki e, özellik, kendi kendini yönetme e, referandumunun sonuçlarını bekleyecek. Bu biliyorsunuz e, Kasım sonunda Katalonya'da da bir referandum olacak. Evet. E, İspanya e, anayasasının izin vermediği bir referandum. E, fakat bütün bunlar e, artık e, bir çatışma, vuruşma e, kanun olmadan yapılacak işlerdir e, diye belirtiyor. Evet. Bu nokta e, çok tabii önemli. E, galiba süreyi de